Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma Davet fıkı derslerimize devam ediyoruz abiler. Davet fıkhını anlatırken en son olaraktan davetçi hikmet sahibi olmalıdır dedik. Bir davetçide mutlaka bulunması gereken zaruri sıfatlardan bir tanesi hikmettir dedik hatırlarsanız. Genel olaraktan dedik ki abiler, normalde hikmet sadece davet için değil, dinin bütün alanlarında Müslümanların ihtiyaç duyduğu şeylerden bir tanesidir. Çünkü Allah azze ve ayet-i kerimede diyor ki, يُؤْتِ الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ اُوْتِيَ خَيْرًا Allah hikmeti dilediğine verir ve Allah kime de hikmet vermişse şüphesiz ki ona çok fazla hayır vermiştir diye. Yani eğer bir Müslüman sözlerinde veya amellerinde hikmetle hareket edebiliyorsa demek ki Rabbi ona gerçekten büyük bir hayır vermiş demektir. Bununla beraber dedik söz konusu davet olduğu zaman ise bu vacip olur. Yani o güzel olan şey, hayır olan şey Müslüman için vacip olmaya başlar dedik. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle peygambere diyor udu'u ila sebeili rabbike bil hikme Rabbinin yoluna insanları hikmet ile çağır. Yani bir davetçi insanları Allah'a davet ederken Onları hikmet üzere Allah'a davet etmek zorundadır. Hani bu bir tercih değildir. Şimdi böyle olunca kardeşler, bu sefer önümüze şu çıkıyordu. Hikmet nedir? Yani ne olduğu zaman bizde hikmet bulunmuş olur dedik. Hikmetle ilgili birçok tanım aktardım. Size ama en son İbn-i Kayyım'ın tanımını söyledim. Dedim ki hikmet için en uygun olan tanım allah Alem budur. Hikmet yapılması gereken şeyi yapılması gereken zamanda yapılması gereken şekilde yapmaktır hikmet. Yani tam yerinde, tam zamanında söz söylemek, tam yerinde ve tam zamanında amel yapmaktır hikmetin adı dedik. Daha sonra dedi ki kişinin kendine ben hikmetliyim demesi, kendini hikmet ehli görmesi vs. kişi hikmetli yapmaz. Yani hikmetli olan insanda bazı şeylerin açığa çıkması gerekir ki diyebilelim ki bu insan hikmetli bir insandır diye. Bunların en başında ne geliyor abiler? Bunların en başında hatırlarsanız demişti ki bir insanın kendi kavminin dilinden konuşması bir davetçinin hikmetindendir. Bir davetçinin kendi kavminin dilinden. Yani Kürd'ün davetini Kürtçe, Türk'ün davetini Türkçe, Zaza'nın davetini Zazaça, Laz'ın davetini Laz lehçesiyle, Arap'ın davetini Arap lehçesiyle yapması bu davetçilerin hikmetindendir dedik. Çünkü Allah her kavme kendi dilinden bir peygamber göndermiştir ki Allah Azze ve Celle'nin meramını onlara anlatsın diye. İkinci olarak demiştik ki, bir kavmin anlayacağı dilden ve kavmin seviyesinde konuşmak davetçinin hikmetindendir. Yani sen bir kavme bir şey anlatırken önce onların seviyesini tespit etmen lazım. Sonra onlarla konuşurken o seviyeye göre konuşman lazım ki bu senin davetinde hikmet olmuş olsun. Üçüncü olarak dedik ki kavmin anlayacağı dilden davranmak. Yani insanların seviyesine göre hareket etmek e, bu da kavmin hikmetindendir. Bugün ise kardeşler rıfk meselesini anlatacağız. Yani davette... Rıfk sahibi olmak da davetçinin hikmetinin gereklerinden bir tanesidir. Rıfk nedir şimdi ona bakalım inşallah. Türkçe'ye sözde ve davranışta yumuşak başlılık, anlayışlılık, kolay olmak olarak çevirebileceğimiz rıfk yerine göre davette hikmetin gereklerindendir. Yerine göre davette hikmetin gereklerindendir. Hatırlarsanız ilk derste size hikmet meselesini anlatırken şöyle bir yan başlık açmıştım. Demiştim ki normalde günümüzde hikmet dendiği zaman insanlar genelde hikmeti yumuşaklık olarak anlıyorlar. Yani kim çok fazla güler yüzlüyse, kim çok fazla insanları alttan alıyorsa, kim böyle çok yumuşak bir üslupla konuşuyorsa insanlar buna hikmet diyorlar. Demiştik bu doğru değil. Çünkü yerine göre sert olmak da gerekebilir, yerine göre yumuşak başlığı olmak da gerekebilir. Yani yerine göre hikmet veyahut da yumuşaklılık hikmetin bir gereğidir. Her zaman bir insan yumuşak olursa, sürekli davetinde böyle bu üslupla davet yaparsa bu hikmet olmuş olmaz. Çünkü kafir olur, dine karşı tepkisini ortaya koyar. Müslümanın da onun karşısında tepkisini net bir şekilde ortaya koyması gerekir. Ve o zaman hikmet budur. Yani mesela örnek veriyorum. İbrahim aleyhisselam putları kırdığı zaman hikmetsiz mi davrandı haşa? E, hayır. Ama biz hikmeti sadece yumuşaklık olarak algılarsak İbrahim aleyhisselam burada hikmetsiz davranmıştır. Veya sürekli yumuşak bir uslup kullanan aleyhissalatü vesselam, müşrikler onu çok fazla kızdırdığı zaman, ben sizi kesmekle gönderildim diye bağırdığında, haşa Peygamberimiz hikmetsiz mi davranmıştır? Hayır. O anda onların hak ettiği odur. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam da onların hak ettiğini onların yüzüne söylemiştir. Veya onlar Hud aleyhisselama, işte ey Hud bizim ilahlarımız seni çarptı dediğinde, Hud aleyhisselamın siz de bütün ilahlarınızla toplanın. Sonra elinizden geleni de ardınıza koymayın. ''Şüphesiz ki ben ve sizin Rabbiniz olan Allah'a tevekkül ettim.'' dediğinde Haşahut aleyhisselam şeylik mi yapmıştır? E, hikmetsizlik mi yapmıştır? Allah muhafaza. Yani hikmet, e, zaten biraz sonra gelecek yumuşaklığı nerede gösterebiliriz? Güzel bir uslubu nerede gösterebiliriz? Yerinde yapıldığı zaman hikmettir. Yerinde yapılmadığı zaman buna hikmet dememiz mümkün değildir. Yani yerine göre yumuşak başlılık, anlayışlılık ve kolay olma e, dedi ki hikmetin gereklerindendir. Şimdi naslarımıza bakalım. Ey peygamber sen Allah'tan bir rahmet ve lütuf olarak onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba ve katı yürekli olsaydın onlar etrafından muhakkak dağılıp gitmişlerdi bile. Artık onları bağışla ve affedilmeleri için dua et. Allah Resulü şöyle buyurdu. Allah errafiktir rıfkı sever ve rıfka verdiğini sertliğe ve kabalığa vermez. İmam Müslim rivayet etti bunu bir hadis daha söyleyelim. Rıfk nereye konmuşsa onu güzelleştirmiş, nereden çekilmişse de onu çirkinleştirmiştir. Rıfk nereye konulmuşsa onu güzelleştirmiş, nereden çekilmişse onu şey çirkinleştirmiştir. Şimdi bakın kardeşler, davetçi olan insan ister hatırlarsanız daveti ikiye ayırmıştık, ister karşısındaki müşrikleri İslam'a davet ediyor olsun, ister davet edip davete icabet eden Müslümanları İslam davasına taraftar yapmaya, Ensar yapmaya çalışıyor olsun. Davet iki kısımdı. İkisinde de Müslümanın elinden geldiği kadar biraz sonra anlatacağımız yerlerde hususen her yerde değil, rıfk ile yumuşaklıkla insanlara karşı muamele etmesi gerekir. Niye? Çünkü davetçinin görevi insanları toplamaktır ve kaba insan, sert insan insanları toplayamaz. Kaba insan, sert insan insanları toplayamaz. Allah Azze ve Celle peygambere diyor ki, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللّٰهِ لِنْتَ Allah'tan bir rahmet ile sen onlara karşı yumuşak oldun. Allah'tan bir rahmet ile sen onlara karşı bir yumuşak oldun. Biz buradan anlıyoruz ki kardeşler, bir davetçinin kendi etrafında bulunan Müslümanlara veya hitap etmiş olduğu kitleye yumuşak bir şekilde yaklaşması Allah'ın rahmet sıfatıyla, Allah'ın rahman ismiyle kulluk etmesidir aynı zamanda. Çünkü biliyorsunuz isim sıfatla Allah'a kulluk etmek ne demektir? Yani mesela biz ne diyoruz? Buraya dikkat edelim. Diyoruz ki en şerefli ve baktiyar kul Allah'ın isim ve sıfatlarıyla Allah'a kulluk eden kuldur. Yani sen mesela diyelim ki bir Müslümansın. Dedin ki ben kim için yaşıyorum? Allah için yaşıyorum. Peki ben bu Allah'a nasıl kulluk yapacağım? Hani Önce onu tanıyacağım ki ondan sonra Allah'a kulluk yapabileyim dediniz ve gittiniz Kur'an-ı Kerim'i açtınız. İstiyorsunuz ki Allah'ı tanıyasınız. Allah size kendini neyle tanıtıyor kardeşler? Allah size kendini isimleriyle ve sıfatlarıyla tanıtıyor. Başka bir şekilde Allah'ı tanımanın imkanı yoktur. Yani Allah onu görmemize müsaade etmemiştir. Doğru mu? Musa aleyhisselam Allah'ı tanımak için Allah'ı görmek istedi. <gülüyor> ya Rabbi istiyorum ki sana bakayım. Allah azze ve celle ona ne dedi? <gülüyor> Sen beni göremezsin ey Musa dedi. Yani Allah'ı tanımanın yolu Allah azze ve celle'yi görmek değildir. Hayal. Mesela hayal edeyim acaba Allah nasıl bir şeydir deseniz Allah'ı tanımak için bu bir yol değildir. لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْسَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْسَارُ Gözler Allah Azze ve idrak edemez. Tasavvurlar Allah'ı idrak edemez. Akıllar Allah'ı idrak edemez. O insanların gözlerini, insanların akıllarını idrak eder. E peki tamam. Ben bu kulluk ettiğim, uğruna yaşadığım, uğruna öldüğüm Allah'ı nasıl tanıyacağım o zaman? Tek bir tane yol var önümde. O'nun isimleriyle ve O'nun sıfatlarıyla O'nu tanıyabilirim. Onun için kardeşler, biz Müslümanların üzerine düşen en zaruri ilimlerden bir tanesi Rabbimizi isimleri ve sıfatlarıyla tanımaktır. Düşünün, bir varlık için yaşıyorsunuz, bir varlık için ölüyorsunuz, bir varlık için hayatınızdan bir şeyler feda ediyorsunuz ama o varlığı arkadaşınızı tanıdığınız kadar tanımıyorsunuz. Kendi eşinizi tanıdığınız kadar tanımıyorsunuz, kendi çocuğunuzu tanıdığınız kadar tanımıyorsunuz. Bundan daha çirkin bir cehalet olabilir mi? Emin olun ki bundan daha çirkin bir cehalet yoktur. وَلِلّٰهِ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى Güzel isimlerin hepsi Allah'ındır. Allah'ın bütün isimleri güzeldir. فَدْعُوهُ بِهَا Onlar ile ona kulluk edin. Onlar ile ona yaklaşın. Onlar ile ona dua edin diyor Allah Azze ve Celle. Şimdi biz isim ve sıfatla Allah'a nasıl kulluk edeceğiz kardeşler? Biri bize sorsa nasıl olacak bu iş? Bir, önce bilgi. Rabbimizi kendi bize tanıttığı isimleriyle ve sıfatlarıyla Rabbimizi tanıyacağız. Bu konudaki cehaletin en çirkin cehalet olduğunu bilip bunu gidermek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. İki, bu isimlerle Allah'a dua etmeyi öğreneceğiz. Yani Allah Azze ve Celle'ye dua ettiğimiz zaman bu ile Allah'a dua etmeyi öğreneceğiz. Mesela diyelim sen elini kaldırdığın zaman Allah'ın Rahman ismiyle Allah'a nasıl muamele edeceğini, dua edeceğini bileceksin. Ey Rahman olan Rabbim senin rahmetine sığındım. ''Senin rahmetin geniştir, beni bu rahmetinden mahrum bırakma.'' diyeceksin. ''Ey Rafik olan Rabbim, sen Rafiksin, kullarına karşı yumuşaksın. Bana kahrınla, bana izzetinle, bana galebenle muamele etme. Bana muamele edeceksen Rabbim, rıfkın ile bana muamele et.'' ''Ey Halim olan Rabbim, sen Halimsin, insanların günahlarını erteleyensin, günahlarına karşı sabırlı olansın, ben acizim, ben günahkarım, benim günahlarıma Halim isminle muamele et.'' diyeceksin. ''Ey Kahhar olan Rabbim, Bizden önceki kafirleri kahhar sıfatınla kahrettiğin gibi Müslümanlara tuzaklar kuran, onların önünde işler çeviren kafirleri de kahhar sıfatınla kahret diyeceksin. Ey karib olan Rabbim bana yakın ol, yakınlığını hissettir. Seni yüreğimde, şah damarımda, yanımda, üstümde, her yerimde seni hissedeyim diyeceksin. Allah Azze ve Celle'ye dua etmeyi öğreneceksin. Bunu bitirdin, bu sefer ahlaklanabileceğin sıfatlarla ahlaklanacaksın. Nasıl? Allah Azze ve Celle'nin bir sıfatı var. Ve bu sıfat senin o sıfatla ahlaklanmana müsaittir mesela. Örnek, rahmet. Yani Allah Azze ve Celle rahmandır ve sen rahmet sıfatıyla sıfatlanabilirsin. Yani sen de Allah'ın yarattıklarına karşı merhametli olabilirsin. Allah Azze ve Celle bunu senden istiyor. Sen de rafik ol. Allah Azze ve Celle'nin bu sıfatıyla ahlaklan. Peki ki ya Rabbi madem sen rafiksin, rıfkı seviyorsun... Öyleyse ben de ne yapacağım? İnsanlara karşı yumuşak olacağım. İnsanlara karşı kolay bir insan olacağım diyerekten. Sen de kendini rafiq bir hale getir mesela. sendeki Rabbim sen temizsin, temiz olanı seversin. Üstünü başını temiz tut. Temiz olmaya çalış. Allah Azze ve Celle'nin bu sıfatıyla sıfatlan. Sen güzelsin, güzel olanı seversin de. Misal, güzel olmaya çalış. Allah Azze ve Celle'nin bu sıfatıyla sıfatlan. Anlıyoruz ki rıfk ile insanlara muamele etmek Allah'ın rahmet sıfatıyla ahlaklanmanın vakaya yansımasıdır rahmetin <gülüyor> min Allah'tan bir rahmet ile sen onlara karşı yumuşak oldun diyor Allah Azze ve Celle. Yani Allah Azze ve Celle insanın kalbine rahmet kılmasa, Allah Azze ve Celle kendi rahmetini kulunun üzerine indirmese kulunun başka kullara karşı merhametli olması mümkün değildir. Onun için kardeşler kaba insanlar davetçi olamazlar. İnsanların kalbini kıran insanlar davetçi olamazlar. Patavatsız insanlar davetçi olamazlar. Nerede ne söz söyleyeceğini bilemeyen insanlar davetçi olamazlar. Şaka yaptıkları zaman insanları kıran, insanlarla dalga geç, insanları e, küçümsemeyi, insanlarla dalga geçmeyi, insanların onurunu incitmeyi şaka ve espri olarak algılayan insanlar insanlara davet yapamazlar. Davetçi önce empati kurabilen insandır. Sürekli kendisini başkasının yerine koyar. Kendisi nasıl muamele görmek istiyorsa karşısındaki insanlara da o şekilde muamele yapar. Ve ancak bu şekilde de davetçi olabilir. Tabi nerede kardeşler yerine göre. Yani dediğimiz gibi yeri geldiği zaman davetçi sert olmayı da bilmelidir. Çünkü hikmet ne yumuşaklıktır, hikmet ne de sertliktir. Benim şu anda anlattığım konu nedir? Yerine göre. Rıfkı yumuşaklığı hak eden yerlerde rafik olmak, rıfk ile muamele etmek davetçinin hikmetlerinden bir tanesidir. Peki Peygamber merhametli olmasaydı ne olurdu? Fəbima rahmeti min Allahülintalhum. وَلَوْ كُنْتَ فَظَّنْ غَل۪يزَ الْقَلْبِ لَنْفَدُّوا min حَوْلِكَ Sen eğer böyle sert, kaba, katı kaplı bir adam olmuş olsaydın, onlar senin etrafından dağılır giderlerdi diyor Allah Azze ve Celle. Senin etrafında toparlanamazlardı diye. Başka bir ayette Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a diyor ki وَخْفِدْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ Sana tabi olan müminlere rahmet kanatlarını gel. Onları kendi rahmetinin, kendi merhametin içerisine al diyor Vesselama. Biz de o zaman buradan şunu anlayacağız. Demek ki halka karşı, davet yaptığımız insanlara karşı merhametli olmak Allah Azze ve Celle'nin Rahman, Rahim ve Errafik isminin vakaya yansıması, Müslümanın bunlarla ahlaklanmasıdır diyeceğiz. Hadis-i Şerif'te ne diyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam? Davette başarı isteyen Müslümanlara aslında yol gösteriyor. İnna Allahe Rafikun yuhibbur <gülüyor> rıfka. Allah Errafiktir. Ve Allah rıfkı sever. وَيُعْتِ عَلَى الْرِفْقِ مَا لَمْ يُعْتِ عَلَى الْعُنْفِ Allah Azze ve Celle rıfka verdiğini sertliğe vermez. Yani sen yumuşak ol diyor Aleyhisselatü Vesselam. Yumuşak başlık, kolay bir davetçi ol, kolay bir insan ol. Allah Azze ve Celle sana verdiğini sert olan insana vermez diyor. Başka bir hadiste ise Peygamberimiz diyor ki مَا وُدِعَ الرِّفْقُ فِي شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَمَا نُزِعَ عَنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ Yani rıfkı nereye koyarsanız onu güzelleştirir. Yumuşaklığı nereye koyarsanız onu güzelleştirir. Nereden onu çekip alırsanız da orayı sert çirkinleştirir, oranın güzelliğini alır. Peki şimdi sizin hakkınızdır ki sorasınız. Diyeceksiniz ki madem rıfk her yerde değil bazı yerlerde hikmettir. Peki biz nerelerde rıfk sahibi olacağız insanlara karşı dediğiniz zaman? Şimdi ona bakalım inşallah kardeşler. Bir, ilk defa davete muhatap olan ve davete tepkisini ortaya koymamış olan kişilere karşı yumuşak söz söylemek. İlk defa davete muhatap olan ve davete karşı tepkisini ortaya koymamış olan insanlara yumuşak söz söylemek. Örnek, Taha suresinden bir ayet yazmışız buraya. Siz ikiniz Firavun'a gidin, Harun ve Musa aleyhisselamı kastediyor, ona yumuşak söz söyleyin. Olur ki nasihat dinler yahut korkar diyor Allah azze ve celle. Olur ki nasihat dinler öğüt alır veyahut da korkar diyor Allah azze ve celle. Düşünün kardeşler, Firavun yeryüzündeki en azgın kişidir. Firavun yaşadığı dönemde yeryüzündeki en azgın kişidir. Buna rağmen Allah Azze ve Celle Musa Aleyhisselam'ı ona gönderirken henüz davete tepkisini ortaya koymadığı için اِذْ ila اِلٰى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ تَغَى فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُوا اَوْ İkiniz Firavun'a gidin kendi peygamberlerini Firavun'un ayağına gönderiyor. Ve Allah Firavun'un iman etmeyeceğini de biliyor. Yani Allah Azze ve Celle Firavun'un davete tepki göstereceğini, iman etmeyeceğini bilmiyor mu? Allah Azze ve Celle biliyor. Buna rağmen ilk defa davete muhatap olduğu için فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا diyor Allah Azze ve Celle. Ona yumuşak bir söz söyleyin diyor. Biz buradan şunu anlayacağız kardeşler. Bir insana ilk defa davet yaptığımızda, ilk defa konuşuyorsak onunla konuşurken çok dikkatli bir şekilde konuşacağız. Çok güzel bir üslupla konuşacağız. Allah Azze ve Celle diyor ya ayet-i kemde وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا İnsanlara güzel konuşun diyor. İnsanlara güzel şeyler söyleyin diyor Allah Azze ve Celle. Güzel şeyler söyleyerek insanları İslam'a davet edeceğiz. Bakın şimdi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke'nin müşriklere ilk defa davet yapmış olduğu zaman onlara nasıl bir davet yapıyor kardeşler? Onlara mesela örnek verelim bir iki tane. İşte bir gün Sefa Tepesi'nin başına çıkıp veya Ebu Kubeys Tepesi'nin başına çıkıp ne diyor onlara? Ey Fihir oğulları, ey Adi oğulları, ey falan oğulları, ey falan oğulları. Ben desem ki size diyor, şu tepenin arkasında düşman var. Sizi işte, ansızın size saldıracaklar. Şey yapar mısınız, doğrular mısınız? Biz sende bugüne kadar hiç yalan görmedik. Öyleyse ben sizi büyük günün azabından korkutuyorum diyor aleyhissalatü vesselam. Yani bakın nasıl onlara önce yumuşak, onların idrak edebileceği aralarında ortak bir noktadan yaklaşıyor. Ondan sonra da vereceği mesajı onlara vermiş oluyor veya öyle dibi muğira peygamberimizin yanına geldiğinde bakın aslında aleyhisselatü ve selam'a ağır şeyler söylüyor yani kadınsa derdin kadın verelim paraysa derdin para verelim deliysen sana doktoru bulalım yani bunlar öyle çok normal şeyler değil hani günümüzde belki bizi biri bize söylese bunu hakaret olarak kabul ederiz aleyhisselatü ve selam ona ne diyor ee, ey amcamın oğlu diyor söylediklerin bitti mi yani bana senin anlatacakların bana senin söyleyeceklerin bitti mi diyor. O da diyor ki evet benim söyleyeceklerim bitti O zaman sen beni dinle diyor. Bismillahirrahmanirrahim. Başlıyor Fusilet Suresinin ilk ayetlerini okumaya ve bir noktadan sonra artık diyor ki yeter. Yani bu kadar artık dayanamıyor o Allah Azze ve ayetlerinin ağırlığı karşısında. Velid dayanamayınca Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzını tutuyor. Kardeşler insanlara davet yaparken bazen bir sözü iki şekilde söylemek vardır. Biri rıfktır, biri ise kabalıktır. Yani normal güzel söyleyebileceğimiz bir sözü ee, ...insana söylediğimiz zaman insanı ürkütebilir, karşımızdakini kaçırabiliriz. Mesela örnek veriyorum. Diyelim ki bir adama din anlatacaksınız, tevhidi anlatacaksınız. Karşınıza aldınız adamı. Adama diyelim dediniz ki senin üzerinde bulunmuş olduğun yol İslam değildir. Bunu anlatacaksınız adama. Şimdi iki seçenek var önünüzde. Valla kardeş kusura bakma sen kafirsin, cehennemde de gebeleceksin. Yani ebedi cehennemde kalacaksın. Orada zakum var... Orada Allah Azze ve Celle size irin içilecek, bağırsaklarınızı boşaltacak. Şimdi böyle de anlatabilirsin ilk dakikada adama. Şunu da diyebilirsin. Kardeş İslam şudur. Zaten onun hayatında o yok. Yani senin anlattığın şey. Ve İslam olup da cennete girecek olan nefislere Allah Azze ve Celle şu yiyecekleri, şu içecekleri, şu bahçeleri, şu ipekleri, şu yastıkları hazırladı desen. Zaten sen aslında adama aynı şeyi söylüyorsun. Yani sen bu cennete giremezsin diyorsun. Hani senin hayatında İslam olmadığı için bu cennete giremezsin. Onun için... Aynı ifadeyi iki farklı türde söylersiniz. Biri rıftır biri kabalıktır. Onun için Müslüman konuşurken düşünecek. Hani kralın biri bir rüya görmüş. Ee, i̇şte rüyasında bütün dişleri dökülüyormuş. Çağırmış bir tane veziri yanına. Demiş ki işte ey vezir ben böyle böyle bir rüya gördüm. Rüyamda bütün dişlerim dökülüyordu. Vallahi kralım demiş çoluk çocuk hepsi demiş ölecek sizden önce diye. Hepsinin ölümünü göreceksiniz. Şimdi krala bu söylenir mi? Vurun şunun kafasını demiş. Kafasını vurmuş. İkinci bir veziri çağırmış. Ey vezir demiş, ben rüya gördüm. Dişlerim tek tek tek dökülüyordu demiş. Kralım demiş, Allah size çok uzun ömür verecek. Bak ikisi de aynı şeyi söyledi aslında. Yani yalan söylemedi öbürü. Allah ona uzun ömür verecek. Bütün akrabalarının ölümünü görecek misal. Bu da doğru. Ama kralım senin çoluk çocuğun hepsi senden önce ölecek. Bu da doğru. Ama iki tane sözün insan nefsinde oluşturmuş olduğu farklı etkilere bakarsanız eğer çok ciddi farklı etkisi var. Geçen hani burada anlatmıştım yine söyleyeyim size. Yani bir şeyi karşı tarafa söyleme şekli çok önemli. Adamın biri oturmuş dileniyor. Koymuş önüne şey yazmış ben körüm gerçekten kör bir adam Allah için bana bir sadaka verin. Tabi gelen bakmış ben körüm sadaka verin geçmiş reklamcının bir tanesi bunu görmüş gelmiş panoyu çevirmiş yazmış. Bahar geldi ama ben göremeyeceğim diye asmış adamın önü para dolmuş. Yani şimdi ikisi de aynı şeyi anlatmıyor mu? Hani bahar geldi ben göremeyeceğimle ben körüm arasında ne tür bir fark var? Hiçbir fark yok. Sen kafirsin cehenneme gideceksin de İslam budur ve Müslümanlar şu cennete gidecek arasında ne tür bir fark var? Hiçbir fark yok. Sen yine karşıdaki ne diyorsun? Sen Müslüman olmadığın için sen buraya gidemezsin diye. Ama sözü söyleme uslubunda düşüncesiz bir şekilde söz söylendiği zaman karşıdakini kazanmak yerine Allah muhafaza karşıdakinin üzerinde olumsuz etki yapabiliyor. Ha. Hikmet neymiş? İlk davet ettiğimiz ve davete tepkisini koymayan insanlara yumuşak bir şekilde davranmak hikmetmiş. Peki diyelim ki tepkisini koyan insanlar, o zaman da yumuşaklık hikmet değil, o zaman da yumuşaklık korkaklıktır. Yani hikmet o zaman nedir? Hikmet o zaman sertliktir. Bakın aynı Musa aleyhisselam, geçen dersimizde de bu örneği vermiştim, ilk dersimizde hikmetle alakalı. Firavun'a geldi, yumuşak bir şekilde Firavun'a anlattı, anlattı, anlattı. Firavun ona dedi ki, İnni la ya Musa meshura. Ben seni sihre uğramış olaraktan görüyorum ey Musa. Ve in illaznuk ya firavun mafbur dedi ona. Ben de seni helak olmuş görüyorum dedi. Yani e sen bana elbaz diyorsan sen de helak olmuş bir adamsın dedi. E Musa aleyhisselam ona karşı çok sert bir şekilde davrandı. Mesela e, İbrahim aleyhisselam kavmine geldiği zaman ilk onlara ne anlattı? Ya ebeti dedi. Limete ibudu ma la yesmau ve la yubsiru ve la yugni şey'a. Ey babacığım niye yani görmeyen, işitmeyen, sana faydası olmayanlara ibadet ediyorsun? Veya aldı kamini karşısına Enam suresinde olduğu gibi önce yıldıza baktı Haza Rabbi falan efel kalbulfilin ne zaman ki battı ben batanları sevmem sonra ayı gördü dedi ki bu benim Rabbimdir Haza Rabbi Haza Ekber bu benim Rabbimdir bu daha büyüktür battığı zaman dedi ki işte ben sonra güneşi gördü bu, bu daha büyüktür bu benim Rabbimdir o da battığı zaman e, tekrardan aynısını söyledi fakat kavmi İbrahim Aleyhisselam'ın karşısına dikilip onun bu davetine tepki gösterdikleri zaman ondan sonra İbrahim aleyhisselam onlara meydan okudu. Doğru mu? Biz sizi tekfir ettik dedi. Sizden ve Allah'ın dışında ibadet ettiklerinizden beriz dedi. Bizimle sizin aranızda ebedi bir kin ve ebedi bir düşmanlık vardır dedi. Aynı İbrahim aynı kavim. Aynı İbrahim aynı kavim. Yani kavme daveti ilk götürdüğü zaman yumuşak olan rıfk, rafik bir uslupla götüren İbrahim kavim davete karşı net bir şekilde tepkisini ortaya koyunca bu sefer hikmet Onlara karşı net bir şekilde tavrı ortaya koymaktır diyebiliriz. İkinci olaraktan kardeşler, davet esnasında insi şeytanların oyunlarına rıfk ile muamele edip sinirlenmemek. Bu da davetçinin hikmetinin bir gereğidir. Şimdi biraz önce Kur'an kısaları dersimizde abiler hatırlarsanız bir ayet-i de demiştim. Yani bir sonraki derste bu konu gelecek demiştim. Hani Nuh aleyhisselama kavmine dedi Araf suresinde? Kalan Mala u min qomih illa inna lanara kafiz zallalim muvin. Ay dediler. Biz seni ab açık bir sapıklık içerisinde görüyoruz dediler. Nuh aleyhisselam onlara ne diyebilirdi kardeşler? Sapık sizsiniz, sizi gidi sapıklar vesaire diyebilirdi. Ama Nuh aleyhisselam ne dedi onlara? Kala ya qomih, lisa bi zallatun, wa la kinni Rabbil alamin. Ay qomih ben sapık değilim. Ben sadece alimden Rabbi olan Allah'ın size göndermiş olduğu bir elçiyim diye. Hatırlarsanız kardeşler bunu daha önce de söylemiştim. Şimdi okuduğumuz ayette de göreceğiz. Şu ara suresinden. Önünüzdeki kağıtlarda var zaten okuduğum başlığın altında. Demişti ki peygamberler kavimlerine daveti getirdiği zaman kavmin aristokratları peygamberlerle tartışmaya girip onları sinirlendirip peygamberleri kendi asli gündemlerinden koparmak isterler. Yani peygamber onlarla tartışsın bağırsın çağırsın halk hakikatleri duymasın diye Peygamberleri saptırmak isterler. Bütün peygamberler bu oyuna karşı çok dikkatle muamele etmişlerdir. Maalesef günümüzün davetçileri de bu oyuna düşüyorlar. Yani çok affedersiniz keklik misali kafirlerin tuzak kurmuş olduğu her ortamda Müslümanlar tuzağın içerisine düşüyorlar. Siz bir meclise gidiyorsunuz, İslam dinini anlatacaksınız, davet yapacaksınız. Adam diyor ki bizim orada senin gibi bir tane sakallı vardı, üç kağıtçıydı. Şimdi o adamın derdi sana ve hakaret etmek değil. O adamın derdi seni kızdırıp, onunla tartıştırıp, senin asıl anlatman gerekenleri şey yapmak, alı koymak. Şimdi ben örnek veriyorum. Diyelim ki geçen gün bir meclisteydim. Bir tane abi tabi o iyi niyetli olabilir yani ben onun niyetini sorgulamıyorum genel olaraktan, onu bilmiyorum çünkü. Sizin bu arkadaşlar dedi senin gibi değiller insanlara kafir diyorlar insan çok sert konuşuyorlar falan. Şimdi orada ben şunu yapabilirdim mesela. Bunlar benim kardeşimdir, sen bunlar hakkında konuşamazsın diyebilirdim. Belki yapmam gereken de buydu. Fakat ben ona dedim ki, abi dedim bir daha kardeşler böyle bir yanlış yaparsa pazar günü ben mesciddeyim gel bana şikayet et dedim. Mesele bitti, ben gene anlatacağımı tekrardan anlattım. Yani çünkü orada ben onun o dediğiyle ilgili konuşsam mesele İslam davetini yaymaktan çıkacak, ben kardeşleri savunacağım, o kardeşlere saldıracak, ee, ben anlatmak istediğim, vermek istediğim mesajı veremeyeceğim. Ama ben dedim doğrudur. Bizim kardeşlerimiz de insandır, yanlış yapabilirler. Hata ettiklerinde, yanlış yaptıklarında ben her pazar günü saat 9 ile 12 arasında mescitteyim. Gel bana şikayet et, kata yapmışlarsa ben Allah'ın izniyle senin yanında onlara fırça atacağım diye abiye söyledim. Şimdi Firavun da aynı Nuh aleyhisselamın kavminin yaptığı gibi Musa aleyhisselama yapıyor. Şimdi Musa aleyhisselam daveti getirdiğinde Allah azze ve celle Firavun'un iki tane şeyini anlatıyor bize. Ben burada Şuara suresindekini size yazdım. Bir tanesi şu. Musa aleyhisselam anlatıyor, anlatıyor. Firavun Musa aleyhisselama diyor ki ilk ayeti okuyorum. Ve me rabbul alemin. Kimdir bu alemlerin Rabbi olan ey Musa? Şimdi Firavun'un istediği şey şu. Musa diyecek ki seni densiz. Seni kafir. Ne demek alemlerin Rabbi olan Allah kimdir? Sen bilmiyor musun bunu diyecek? O da yakalayın şunu diyecek. Yakalattıracak, hak duymayacak. Musa aleyhisselam da dedi ki Rabbus semavati vel ardı ve ma beynehuma in kuntum -mukin. Benim Rabbim yerin ve göğün ve ikisinin arasındakilerin Rabbidir. Eğer gerçekten inanıyorsanız. Firavun baktı yok. Musa Aleyhisselam bu tuzağa düşmedi. Bir tane daha patlattı. قَالَ <gülüyor> Çevresindeki insanlara döndü dedi ki duymuyor musunuz bunun ne dediğini? Ee, Musa Aleyhisselam'ı kızdırmaya çalışıyor. Musa Aleyhisselam dedi ve Rabbu وَرَبُّ أَبَائِكُمْ الْاوَلِينَ O sizin de Rabbinizdir. Sizin babalarınızın da Rabbidir. Bakın. Firavun'un sorduğu soruyla selamın verdiği cevap arasında hiçbir alaka yok. Kâl alimen havlehu ela tastem'un. İşitmiyor musunuz bu Musa ne diyor? Kâl rabbukum ve rabbu abaikumul Dedi ki sizin ve sizin atalarınızın rabbidir. Firavun perdeyi biraz yükseltiyor. Kâl inna rasulakumul lazî ursile ileykum Size gönderilen bu peygamber var ya, işte bu peygamber delidir. Bu peygamber mecnundur dedi Firavun. Musa Aleyhisselam dedi ki: "Kâle rabbul Benim Rabbim doğunun da Rabbidir, batının da Rabbidir, ikisinin arasındakilerin de Rabbidir. He. Firavun vakti ki yok Musa bu oyuna düşmeyecek. Firavun dedi ki: "Kâle le in ilâhan min Benden başka ilah edersen ey Musa, seni haps, mahpus olanlardan eylerim. Bütün günümüz tavutlarının söylemiş olduğu gibi. Başka bir meclisini anlatıyor Allah Azze ve Celle. Birinde de yine Musa Aleyhisselam böyle anlatırken Firavun oradan araya giriyor. <gülüyor> Firavun dedi ki peki bu ilk senden önce ölenlerin durumu ne olacak ey Musa? Yani tamam şimdi sen bize bir din getirdin. Siz haksınız, siz Müslümansınız bunu anladık. Peki bizim babalarımızın, atalarımızın durumu ne olacak ey Musa? E Musa aleyhisselamdan beklediği cevap babalarıyla alakalı tafsilata girecek Musa aleyhisselam. Musa aleyhisselam ona ne dedi? Onların ilmi benim Rabbimin yanında yazılıdır. Benim Rabbim ne sapıtır ne de unutur. Yani hiç aslında yanlış bir cevap verdi mi Musa Aleyhisselam? Yanlış cevap vermedi. Ama Firavun'un onu çekmek istediği polemiye Firavun'u çekmedi. Bakın kardeşler. Günümüzde davetçilerin özellikle karşılaştığı sorun şurası. Yani özellikle karşılaştığı sorun bir kavme gidiyorsunuz. Karşınıza Müslümanları insanları alıyorsunuz. Tevhid anlatacaksınız. Adamın biri oradan çıkıyor diyor ki senin gibi sakallı olanlar kafa kesiyorlar. Şimdi konuyla hiç alakası yok. Yani siz orada tevhid anlatıyorsunuz. Adam sizi dinliyor. Senin gibi sakallı olanlar kafa kesiyorlar diyor. Allahu Ekber diyorsunuz adam öldürüyorsunuz diyor. Misal. El-Kaideciler diyor 2003'te İstanbul'u patlattılar bir sürü masum insanı öldürdüler falan. Bizimki davetini bir kenara bırakıyor. Başlıyor cihadı anlatmaya tamam Cinni şeytan, insi şeytana vahyetti. İnsi şeytan bir cümle söyledi. Seni davetinden alıkoymak istedi ve sen, bunu da başardı. Sen de keklik gibi bu tuzağa düştün. Sen oraya cihadı anlatmaya mı gitmiştin? Yani sen oraya giderken ben el kayden avukatıyım, El-Kaide'yi savunmaya, savunmaya geldim diye mi gitmiştin? Cihada anlatmaya mı gitmiştin? Yoksa sen o insanlara alemlerin Rabbi olan Allah'ı tanıtmaya mı gitmiştin? Alemlerin Rabbi olan Allah'ı tanıtmaya gitmiştin. Bir baktın Kendini dünyanın herhangi bir yerinde cihad eden bir tayfeyi savunurken buldu. Yani onların, tamam onlar senin Müslüman kardeşin olabilir. Sen Müslüman kardeşlerini savunmak istiyor olabilirsin. Ama sen bir davetçiysen önce şuna karar vermen lazım. Sen birilerinin avukatı mısın? Yoksa Allah Azze ve Celle'nin dinine davet eden bir davetçi misin? Kendine evvela bu soruyu sorman lazım. Eğer sen Allah'ın dinine davet eden bir davetçiysen avukatlık işini yapmayacaksın. Yani onu bir kenara bırakacaksın. Adam başlıyor orada işte... Kafirler Müslümanlara şunu yaptı ama Müslümanların ne suçu var tarzında asli anlatması gereken şeyden vazgeçti. Ee, tevhidi anlatmaktan vazgeçti. insanların hidayetine vesile olmaktan vazgeçti. Cihadı anlatmaya başladı. Biz cihat anlatılmasın demiyoruz ha. Cihat savunulmasın da demiyoruz. Mücahitler müdafaa edilsin de demiyoruz. Yeryüzündeki en şerefli müdafaa kişinin mücahit kardeşlerini müdafaa etmesidir. Fakat hikmet yerli yerinde hareket etmektir. Davet zamanında cihat savunulmaz... Cihad zamanında davet yapılmaz. Yani ikisi birbirinden farklı olan şeylerdir. Şimdi şöyle düşünün. Mücahid'in biri cephede komutana dese ki şu anda mesela Suriye'de Mücahid'in biri cephede dese ki ben Esad'ın askerine gidip davet yapmadan onu öldürmem dese yeryüzü fesat bulur da. Yani cephe karşı karşıya gelmiş savaşıyorlar. Mücahid'in bir tanesi dese ki ben öldüremem. Vallahi önce gitmem lazım. Karşı tarafın saflarına girmem lazım. Onlara davet yapmam lazım. Kabul etmezlerse öldürmem lazım. Böyle cihat olur mu kardeşler? Cihadın esnasında davet nasıl mümkün değilse, davetin esnasında cihadı müdafaa etmek de mümkün değildir. Yani her birinin yeri hikmet, her birini yerli yerinde, zamanında ve gerektiği şekilde yapmaktır. Aksi halde bu hikmet olmaktan çıkar, davet de hikmet sıfatını yitirmiş olur diyelim. Bir başka madde daha söyleyelim kardeşler. İslam ahlakını öğrenememiş insanlara karşı muamelede rıfk sahibi olmak. İslam ahlakını, öğrenememiş olan insanlara muamelede rıfk sahibi olmak. Burada ben size İmam Bukhari ile Müslüm'ün rivayet etmiş olduğu o mescide gelip işleyen bedevinin hadisini yazdım. Öz özellikle onu anlatacağım zaten. Şimdi evvela şunu söyleyelim kardeşler. Ee, İslam ahlakı diye bir şey var. Yani Müslümanlar İslam ahlakıyla ahlaklanmak zorundadırlar. Hiç kimse babasından gördüğü memleketinden gördüğü bedeviliği veya aşırı medeniyeti getirip İslam'a yamayamaz. Yani her Müslüman İslam'ın ahlakıyla ahlaklanmalı, İslam'ın edebiyle edeplenmeli, bir Müslüman'a yakışır şekilde oturmalı, bir Müslüman'a yakışır şekilde giyinmeli, bir Müslüman'a yakışır şekilde konuşmalıdır. Çünkü din sadece insanların kafalarının içinde bir şeyleri düzeltmek için gelmemiştir. Din insanların kafa yapılarını düzelttiği gibi insanların şekillerini, konuşmalarını, hareketlerini, oturmalarını da beraberinde düzeltmek için gelmiştir. Bakın kardeşler peygamber Aleyhisselatu vesselamın ashabı peygamberimiz ilk geldiği zaman Araplığın bedeviliği üzereydiler. Araplığın bedeviliği üzereydiler. Yani çöl insanıydılar ve çöl insanının bedeviliği üzereydiler. Bir tanesi peygamberimize ya Muhammed diye bağırır. Bir tanesi peygamberimizin şurasından tutup çeker. Bir tanesi peygamberimizle tartışır. Bir tanesi peygamberimize kızar misal. Ama İslam'ın son yıllarına geldiğimiz zaman o sahabe gitmiş... Onların yerine bambaşka insanlar gelmiş. Yani bir tanesi mesela Allah ne diyor ki Ey Allah'ın Resulü sen yukarıda kal, ben aşağıda kalayım diyor. Niye? Nasıl diyor ben senin tepene basarak yürürüm? Yani hani sen e, aşağıda olacaksın, ben yukarıda olacağım ve ben yürürken seni rahatsız edeceğim mesela. Bunu kendine yediremiyor. Bir başkasına soruyorlar. Diyorlar ki ey falan e, peygamber mi büyük sen mi büyüksün? Amcası Abbas'a soruyorlar. Peygamber benden daha büyüktür fakat ben ondan önce doğdum diyor. Yani edebe bakın. Hani o bedevi insanlar peygamberimizin terbiyesinden geçtikten sonra nasıl edeplendiler? Peygamber benden daha büyüktür fakat ben ondan önce doğdum diyor adam. Bir başkasına soruyorlar peygamberi bize vasfetsene. Vallahi diyor ben utancımdan hiçbir zaman gözümü ona dikip dolu dolu bakamadım ona. Yani onun karşısında olduğum zaman sürekli başım önümde bir şekilde oturdum diye. Bir başka müşrik anlatıyor. Muhammed'in yanındaki insanların durumu... Başlarının üzerinde kuş varmışçasına onun yanında oturan insanların durumuna benziyor diyor. Mesela ayet iniyor sesinizi peygamberin sesinin üzerine yükseltmeyin. Bir tane sahabe kendini eve kapatıp hüngür hüngür ağlıyor. Valla diyor benim ses tonum biraz yüksekten normalde. Mutlaka diyor ben konuşma arasında sesimi yükseltmişimdir onun huzurunda. Ben helak oldum diyor. Benim bütün amellerim boşa gitti diyor. Oturup hüngür hüngür ağlıyor. Bu nedir kardeşler? Bu İslam'ın terbiyesidir. İslam bir kavme geldiği zaman Sadece o kavmin kafasını değiştirmez. Beraberinde o kavmin bütün dış görünüşünü, o kavmin halini, hareketlerini, oturmalarını, evlerini, her şeyini beraberinde değiştirir. Güzel. Peki diyelim biz İslam ahlakını öğrendik. Öğrenmek zorundayız zaten. Öğrendik. Daha sonra baktık ki, bir yeni Müslüman olmuş biri İslam ahlakına göre davranmadı. İslam ahlakına göre davranmayan yeni Müslümanlara rıfk ile muamele etmek, davetçinin hikmetindendir. Bedevinin biri, Allah Resulü'nün mescidine geliyor. Allah Resulü'nün mescidinde ayakta duruyor. Mescidin ortasına işiyor. Orta yerinde mescidin işiyor. Sahabeler artık edebi öğrenmişler. Yani o son zamanları zaten bu. Adamı öldürmek için fırlıyorlar yerlerinden. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onları durduruyor. Durun diyor. Sakin olun. Onları durduruyor. Adamı yanına çağırıyor. önünde yazıyor zaten. Adama diyor ki ey falan mescidler ancak Allah'ın zikredilmesi için inşa edilmiştir. Kur'an okumak için inşa edilmiştir. Namaz kılmak için inşa edilmiştir. Burası işenecek, burası lavabo değildir, burası WC değildir diyor aleyhissalatü vesselam ona. Adam gidiyor. Sonra sahabe diyor ki getirin bir kova su. Getiriyorlar bir kovası suyu üzerine döküyor, sorun bitiyor. O zaman toprak olduğu için mescit suyu üzerine döküyor, sorun bitiyor. Şimdi sahabe o bedeviye karşı çıktıkları zaman aslında bedevi için yanlış bir şey yok. Yani evin ortasında bu işi yapan adam caminin ortasında niye yapmasın? Yani adam için böyle bir sorun yok ki. Adam zaten çölde yaşıyor. Canının istediği yerde, canının istediği şekilde bu ihtiyacını gideriyor. Örneksel. Şimdi sen ona müdahale ettiğin zaman adam dönüp sana bakacak. Bu ne yapıyor? E, diyecek e mesela. Onun için İslam ahlakını öğrenememiş. Adam oturmayı bilmiyor olabilir. Adam konuşmayı bilmiyor olabilir. Adam problemli olabilir. Biz onlara karşı rıfk ile muamele etmeyi öğrenmemiz lazım. Şimdi bir gün e, biz bir mecliste oturuyoruz. Arkadaş yani bir tane gerçekten böyle halis muhlis bir bedevi var mecliste. Hani yani katıksız bedevi maşallah. Hiç medeniyet namına bir şey öğrenmemiş. Çok saygısızlık yaptı. Yani böyle aşırı saygısızlık yaptı. Tabi sorun yok ben bir şey söylemedim. Adam bilmiyor olabilir, öğrenmemiş olabilir. Ben bir şey söylemedim. Oradan çıktıktan sonra yani benim nasıl söyleyeyim? Işte benim bana yakın olan kardeşlerden bir tanesi çok kızdı. Şimdi sakinleştirmeye çalışıyorum, anlatamıyorum. Yani bir şey olmaz ahi diyorum. Olabilir, adam bilmiyor, adam öğrenmemiş. Ya öyle şey olur mu? Şöyle şey olur mu? En son dedim ki ahi sen ilk benim yanıma geldiğin zamanı hatırlıyor musun? Falan yok dedi. Bir gün dedim elini atmıştım benim omuzuma <gülüyor> şu şekilde. Bana bir şeyler anlatıyordun diye. Allah Allah dedi ya ben mi öyle bir şey yapmışım? diye evet sen öyle bir şey yapmışsın. Yani şimdi sen de bunu öğrendin, ben de bunu öğrendim. Yani bunun edep olduğunu Nasıl davranılması gerektiğini, nasıl anamızın karnından çıktığımız gün bilmiyorduk. Bu işi bilen abilerimiz bize öğrettiler. Sen bu işi bilen abilerinden öğrendin hakeza. Bırak o Müslümana mühlet ver. O Müslümana fırsat ver. O Müslüman da bu işi öğrensin. Yani zaman içerisinde bu işi öğrensin. Ben bir gün bir kardeşle beraber konuşuyorum. Yani şu anda tabii hani muhtemelen beni dinliyordur tahmin ediyorum. Çok edepli yani ben gerçekten edebine de şey oldum, edebine kefil olduğum bir kardeşimizdir. İlk tanıştığımız zamanlar bir olay anlatılıyor işte herkes yorum yapıyor olayla alakalı ben de bir şey söyledim ben söyledikten sonra dedi ki ya hocam sen ne kadar çakalsın <gülüyor> diye şimdi <gülüyor> şimdi normalde bu söz hani bir hakarettir aslında yani hani bir Müslümanın ağzına da yakışmaz söylendiği zaman da hakaret olaraktan kabul edilebilir ama ben inanıyorum ki yani o anda öyle inandım zaten. Aslında bu kardeş bana hakaret etmek istemedi. Aslında beni övmek istedi. Fakat yetişmiş olduğu kültür, yetişmiş olduğu ortam itibariyle de bunu tam ifade edemedi. E mesela böyle bir tabir kullandı. Hani sen ne kadar çakalsın dediğim ise. Ama şu anda ben çok rahat bir şekilde o kardeşimizi başka insanlara bakın. Bunun edebini kendinize örnek alın diyebilirim e mesela. E şimdi ben o kardeşe fırsat vermeseydim. Kızsaydım, bağırsaydım, çağırsaydım, kovsaydım mesela. Belki bugün İslam'a kazandırılmış bir kardeşimiz olmayacaktı. Benim normalde bana Arapça öğreten bir hocamız var. Bir arkadaşla beraber Mısır'da oturuyoruz. Dedi ki konuşurken, şimdi hoca normalde böyle ilim konusunda kendi bulunduğu bölgede sevilen sayılan bir hoca. Bu arkadaşımız da Mardin, o taraflardan bir arkadaşımız. Hoca hakkında konuşurken dedi ki, yahu dedi işte falanca hoca çok fırlamadır e falan. Şimdi kan benim beynime sıçradı. Yani hani ben bu kelimeyin sadece hakaret olduğunu biliyorum. İkimiz de öğrenciyiz. Bana ders veren hocaya benim için o zaman çok değerli bir insan tabi. E böyle dedi. Tabi benim bu tepkimi görünce o da şaşırdı. Ha, sen niye bu kadar kızdın şimdi dedi. E sonra dedi ki bizim orada böyle çok akıllı hazır cevap insanlara fırlama deniyor dedi. Ben dedim iyi bir daha bunu başka bir yerde söyleme. E çünkü başka memleketlerde bu adam vurma sebebi olur yani. Hani fırlama çok da böyle övgü cümlesi değildir diye. Onun için sözde insanlar edepsizlik yapabilir. davranıştan insanlar edepsizlik yapabilir. Davranışta insanlar edepsizlik yapabilir. Bedevinin yaptığı gibi. Bazı Müslümanlar da buna tepki gösterebilir. Sahabenin yaptığı gibi. Bu da gayet normal bir şeydir. Fakat aklı selim olan, hikmet sahibi olan kardeşlerimizin bu tip ortamlara müdahale edip bu insanların yeni olduğunu ve zaman içerisinde gerekirse bu tip şeyleri öğrenebileceklerini söylemeleri gerekir. Yani sözün özü şudur. İslam edebini henüz öğrenmemiş olan insanlara edep konusunda rıfk ile muamele etmek davetçinin hikmet hikmetinin gereklerinden bir tanesidir diyebiliriz. Son olarak da kardeşler yeni olan insanlara bir şeyler öğretirken onlara rıfk ile muamele etmek son madde olarak yazıyor önünüzde zaten. Bu da yine davetçinin sıfatlarından bir tanesidir. Yani buna bir üstteki örneği de örnek verebiliriz. Hani peygamberimiz o bedeviye mescide işlenmeyeceğini öğretirken çok yumuşak bir üslupla anlattı. Onu ona e, bu şekilde öğretmiş oldu. Hakeza İmam Ahmet rivayet ediyor, önünüzde yazıyor zaten. Gencin biri peygamberimize geldi dedi ki Ey Allah'ın Resulü bana izin ver zina yapayım. Yani sahabelerin içerisinde mescide geldi artık dayanamıyorum dedi. Bana müsaade et ben zina yapmak istiyorum diye. Şimdi bunu söylerken aslında bu peygambere veya Allah'a meydan okuma değildir. Bu çocuk henüz iman tam kalbine oturmadığı için zinanın ne kadar büyük bir şey olduğunu bilmiyor. Ve peygamberin de harama müsaade edemeyeceğini bilmiyor aynı zamanda. Sahabe aynı şekilde... Seni edepsiz deyip adamın üzerine yürüdüler. Aleyhissalatu vesselam onları durdurdu. Bir durun dedi. Ey genç senin annene zina yapılmasını ister misin? Başka birinin de seni annenle zina yapmasını ister misin? Ey Allah'ın Resulü dedi kim? E, Anam babam sana feda olsun Aleyhissalatu vesselam kim anne babasına annesiyle zina yapılmasını ister? Peki kız kardeşine yapılmasını ister misin? Anam babam sana feda olsun. Kim kız kardeşiyle zina yapılmaz? Peki halana, peki teyzene falan? Yani Aleyhisselatü Vesselam burada ona neyi anlattı abiler? Şunu anlattı. Senin zina yapmak istediğin kişiler mutlaka ya birinin anasıdır, ya bacısıdır, ya halasıdır veyahut da teyzesidir. Yani sen kiminle zina yapmak istiyorsan bunlar mutlaka birileri için budur. Sen nasıl kendikilere bunun yapılmasını istemiyorsan, herkese onlara da bunun yapılmasını istememen lazım diye. Ve Peygamberimiz ona dua etti. Allah'ım bu gencin kalbini temizle dedi. Ve Allah Azze ve Celle o genci iffetli takvalı bir genç haline getirmiş oldu. Doğal olarak davetçi olan kardeşlerin şuna dikkat etmesi lazım. Yeni olan insanlar ortamlara geldikleri zaman gerçekten bilmiyor olabilirler. Bilmedikleri için de çok saçma, akla uymayan, insanı zora sokuyormuş gibi sorular da sorabilirler. Bu tip sorularla karşılaştığımız zaman kızmak yerine rıfk ile muamele etmemiz lazım. Ama soruyu soran kişi işi yokuşa sürmek için, daveti engellemek için, Veyahut da sizi saptırmak için bunu yapıyorsa, misal, o zaman dediğimiz gibi onun önünü kesmek, onunla sert bir dilde konuşmak, bu da aynı zamanda davetin hikmetlerinin gereklerindendir. Çünkü biri eğer e, ortamı bozuyorsa, bütün insanların bir şeyler anlamasına engel oluyorsa, hikmetli olan bir davetçi lafı onun ağzına tıkamayı bilmesi lazım. Yani öyle bir konuşması lazım ki karşıdakinin susması gerekir. Hatırlarsanız burada bir örnek de anlatmıştım size bununla alakalı. Demiştim bir arkadaşımız anlatmıştı bize de. Bir yere gitmişler böyle güzel konuşan hatip biri. Topluma işte İslam'ın gereklerini, kulluğun gereklerini anlatınca cinni şeytanların sürekli vahyettiği insi şeytanlardan bir tanesi el kaldırmış. Konuşmanın ortasında. Yani farz edin şu anda ben konuşuyorum. Sizden biri el kaldırıp soruyor. Hocam dışarıda havada kaç derece? Mesela. Şimdi bundan iyi niyet beklemek mümkün değil. Yani hani böyle bir konuşmanın içinde dışarıdaki hava derecesini sormak. Bu da demiş ki hocam demiş... Normalde ölüler öldüğü zaman hani ölünün vücudunu temiz, temizlerken biliyorsunuz ölünün arkasından burnundan ağzından vücudundaki atıklar çıkmasın diye pamuktur ve benzeri şeyler koyarlar. Yani ta ki kefen kirlenmesin diye bunu yaparlar. Allah'ın dininde bunun ayıbı da yoktur. Yani ölü yıkama fıkhın konularından bir tanesidir. Elini kaldırmış demiş ki hocam şimdi ölü öldüğü zaman e, pamuk koyarken özellikle avret mahalline elimizi biraz bir parmak mı sokacağız ne kadar sokacağız yani hani pamuk pamuğu yerleştirirken şimdi burada adamın sormak istediği soru fıkhi bir hüküm öğrenmek değil. Burada yapmak istediği şey kulluğun gereklerini baltalamak. O arkadaşımız da ona demiş ki sen öldüğünde vasiyet et kaç parmak istersen o kadar yaparız diye. Yani yani şimdi bunu yapmak da hikmettir. Yani çünkü sen bu usulla konuşmasan o adam susmaz. 2 dakika sonra bu sefer başka bir şey söyleyecek. 2 dakika sonra bu sefer başka bir şey söyleyecek. Özellikle hazır cevap olan yani bu tip soruların cevabını net bir şekilde bilen insanlar varsa bunu yapmaları lazım ki karşıdakini sustursunlar, ortamı baltalamasınlar diye. Onun için yani yeni olan insanların sorularına karşı rıfk sahibi olacağız, hikmet budur, anlayış göstereceğiz, uzun uzun uzun uzun anlatacağız meseleleri. Fakat e, ortamı baltalayıp bizim davetimize engel olmasını hissettiğimiz biri varsa gerekirse cahilliğini yüzüne vuracağız Gerekirse işte bu arkadaşımızın yaptığı gibi onun ahlaksızlığını ona geri döndüreceğiz Misal, bu şekilde ortamı baltalamasının önünde engel teşkil etmiş olacağız. Onun için kardeşler, bizler İslam'a davet eden davetçiler olaraktan rıfk olması gereken bir sıfattır. Ee, ve yerine göre de Müslümanda bulunması gerekir. Rıfk sonradan kazanılabilen bir sıfattır. Yani bir insan sert olabilir tabiat itibariyle. Fakat e, özellikle, yani özellikle Dağlık bölgelerde yaşayan, çok fazla et yiyen, yani sürekli yiyecek olarak et tüketen insanlar tabiat itibariyle biraz serttirler. Yani bu yediklerini, içtiklerini ve yaşadıkları havanın onlar üzerindeki etkisidir. Mesela bu tip kardeşlerimiz ben sertim, benim tabiatım serttir e, diyemezler. Yani tam sen tabiatın sert olabilir ama İslam ahlakını da öğrenmek zorundasın. Yani eğer İslam ahlakı öğrenilemeyen bir şey olsaydı Allah Azze ve Celle ve Resulü bize İslam ahlakını emretmezdi. Demek ki bu öğrenilebiliyor. Demek ki insan kendini değiştirebiliyor. İnsan çabalayarak, uğraşaraktan kendi hayatına rıfkı yerleştirmesi lazım. Allah Azze ve Celle'den temennim bizleri ki yapmış olduğumuz davette muhlis olan, halis olan kullarından kılması ve davetimizde bizleri hikmet sahibi Müslümanlardan eylemesidir. Allah Azze ve Celle'den temennimiz bizlere İslami kavramları doğru anlamayı, doğru yaşamayı nasip eylemesidir. Ve Allah Azze ve Celle bizlere rıfk ile, hilm ile insanlara karşı muamele etme şerefini bizlere bahşetmesidir. وَآخِرُ دَعْوَانَا اِنْ الْحَمْدُ لله رب العالمين. Kardeşler bir beş dakika ara verelim. Bu beş dakikadan sonra çıkmak isteyenler çıkabilir. Ondan sonra bir, bir saat soru cevap faslımızı yapacağız inşallah. Beş dakika sonra başlayacağız. Selam.